Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünyanın dışında hayat var mı? Başı gezegenlerle Günümüze tabi bunlar tartışılıyor, araştırılıyor. Tabi bilen bilmeyen konuşuyor. Buna son notayı kim koyar? Tabii ki Konek Kerim. Çünkü tek kitap yer yeryüzünde hak kitap, değişmeyen kitap, Kur'an-ı Kerim e. Allah-u Teala buraya bizlere Şura Suresi ayet 29'da Sizi billah ve min ayatihi Allah-u Teala'nın ayetlerindendir. Ayet Allah Teala'nın varlığını bize bildiren alametlerdendir. Halakus semavati ve lerdi Allah Teala'nın gökleri yeri yaratması. Gerçekten eğer gökte yerler olmasaydı Allah'ın azametini, büyüklüğünü anlayamaz mükellemler. Gökleri yaratmak, yıldızları yaratmak Bunlar hepsinin bir dengesine bağlanmak hepsine bağlan, alamda. Ve ma bese fihi ma, ve ma bese, ve ma da ol bir <gülüyor> şey. Allah aleyhisselam <ayetinde> der <diyor> ki, bese fihi ma, <gülüyor> ikisinin Allah tarafından yayması, göklerde, yerde yayması min <gülüyor> dabetin dabeleri. dabbe debe yedi birden geliyor yani debebe aslında iki bebe gelince öbürüne idgam edilir buna şidd verilir debbeydi bu olur dabbe yürüyen anlamına geliyor mesela bil de canlı bilgiler onlar tabi yürümezler hareket etmezler bunlar Demek öyle anlıyorum. Ema besse fihi min da betin. Allah Teala'nın göklerde, yerde dabe yaratıp da yayması. Yani daha çok var mi anlamına geliyor. Göklerde Allah bunun yayması bu Allah'ların bize alamettendir. Böhü ve Allah Teala ala Allah bunları bir araya getirmeye İzâ-ı eşrâ Kadir. Allah da deriz zaman buna bir yerde getirecektir. Önce inşallah bakalım büyük müfessirlere bu konuda. Ne diyor bunlar? Önce inşallah tefsiri kebire bakıyoruz. Çünkü o tefsiri kebir çok araştırmacı, ilmi araştırmacı bir tefsirdir. İnne debibe küvet hareketi buyuruyor önce debib yani dabbe buradaki debib bunun feil vezi deniyor bunlara bu dabbe denilen varlık yani canlı yürüyen hareket eden varlık anlamına geliyor innehu teala tefsir kebirden aynen okuyorum İnnehu teala Allah teala mevlamız halaka yarattı Fissemâbâti göklerde. En ve amminel hayvan Çeşitli hayvanat. Şimdi burada hayvanat geliyor. İlmi mantıkta insan şöyle tarif eder. El insanı hayvan natikun deniyor el insanı hayvanı natuk el insan da konuşan hayvan şimdi hayvan deyince aklımıza sanki bir kötü şey gelir aklımıza öyle girebilir. gelebilir aslında hayvan yani hayat sahibi demektir hayvan Arapça da muhtemelen Arapça kelimeleri hayvan hayat sahibidir mesela bizi, bize biri hayvan derse çünkü yani tabi kızarız, alınırız. bir Aşağıma yumuş oluyor. Hakaret anlamına gelir bu. Aslında hayvan kelimesi Arapça kelimedir. Hayvan haydan yani diriden, kökenden gelir. Yaşayan hay sahibi demektir. Böyle bir teşrik kebirde allah Teala göklerde yarattı Enve'an minel hayebanati. Enve'an, Enve'de nevinin çoğulu. Nevi'de çeşitli farklı anlamına geliyor. Alın tarihinde göklerde, demek ki tek tür değil de, Meral'ın çok tür tür herhalde yarattı. Yemşûne. Bunlar yürüyorlar. Meşiyah-i Nasi'ye alerdi. İnsanların yerde yürüdüğü gibi, onlar da yürüyorlar. Demek ki Allah-u yarattığı varlıklar ve göklerde de var. Bunlar da değil, hayat sahibi yürüyorlar, ediyor ediyorlar bunlarda. Tabi ne şekildeler bunu tabi bilemiyoruz. Yine Allama Ebu Su'nun tefsirinden bir şey aldım. Yani bu tefsirler, en deri tefsirler bunlar ilmi açıdan. Min dabetin kendisi şöyle açıklıyor bu da, min hayyi, Allah-u Teala Mevlam, hayat sahibarıkları yaratmıştır, göklerde de. Bir de bunların, daha birkaç de aldı ama, geçiyorlar inşallah. Bir de burada Mevlam buyuruyordu, allah Teala bunların diyediği zaman bir yere getirir. İza Yeşao Kadir. Ne kadar göklerde, yerde canlı canlı varlı varsa bunları Allah dediği zaman bir yere getirecektir. Ne zaman olacak bu mesele? En çoğuna göre mahşerde bir yere gireceğiz. Yalnız kaldı Beyza bir şöyle buyuruyor burada. Kadir testlerinde İza Yeşao Kadir diyor. Kadir teala. fiy vaktin şa'e. Kaldır Bey sahibi. vaktin şa'e buyuruyor. Kaldır Bey allah Teala dinerse mahşerde, Dilerse başka bir zaman dağılıp buna bir araya getirir. Demek ki Allah-u Teala'nın takdirinde varsa e, kıyamete önce de belki insana bunlara buluşacaklar, bazen buluşacaklar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Ayet-i Kerim'e açıkça bunu belirtiyor bizlere. Yani bir tevile mecaza kaçmadan burada kelimeler böyle muhkem bir şekilde saraytın bizimle bunu bildiriyor bunları. Demek ki dünyanın dışında da başta gezegenlerde de göklerde de, göklerde de canlı varlıklar var. Bunlar hareket halindeler. Tabi nasıl yürüyorlar bilemiyoruz. Bilemiyoruz bunları. Yalnız hareket eden canlı balıklar göklerde de var. Şimdi tabi göklerde deyince göklerde bir güneşimiz var bizim ve yıldızlar var. Tabi aslında güneş yıldız aslında. Yıldızlarda tabi aşırısı var yıldızlarda. Bir de gezegenler var. Uydular var yani böyle. Bizim güneş sistemimizin mesela dokuz tane uydusu var. Ona çıktığı da söyleyebiliyor şu anda bir tane daha bulunduğu. Bir de bizim güneşimizden başka kim bilir kaç milyarlarca güneşler var. O her güneşin de Uyduları var tabi. Bunlara da gezegen diyoruz. Gece gökyüzüne baktığımız zaman yıldızla gezegen hemen fark edilir. Anlaşılır böylece. Gezegenler sürekli para dururlar. Işıkları aynı şekilde gelir. Hep ona para dururlar. Yıldızlar ise onlar birden çok fazla oldukları için onlar ışıkları bizlere, yani kırpıntılı böyle göz kırpma gibi böyle ışıkları hüzmeli gibi ışıkları yıldızlar mutlu edenler. 64 donlar ışıkları kırıldığı için ışıkları uzak oldukları için bunlar. Demek ki gökyüzüne baktığımız zaman ki şeyde gördüklerimiz parlaklar. Işığı aynı şekilde devam ışık edenler bunlar gezegenlerdir. Işıkları bize kırıkmışlara gelenler yani gözü kırpar gibi böyle gelip tane gelenler onunla yıldız vardır böyle Demek ki bu göklerde bizim güneş sistemimizin dışında kim bilir kaç milyarlarca güneş sistemleri var. Bu güneşlerin tabi uyduları var bunların. Uyduğu uyduları da var. Getirilenler de geçer bu tabi. Allah bilirin sayısını. Demek ki bunlarda da bir hayat var. Onda canlı varlıklar var. Yalnız, acaba insan denen varlık bizler. Orada yaşayabilir miyiz ama? Onlar buraya gelse, dünya, onlar burada yaşayabilirler mi? Bu konu ayrı muhtemelenler şimdi. Bu konu ayrı. Çünkü, hayat koşulları farklı Yani her canlı her yerde yaşayamaz. Bir kere önek burada inşallah. Birincisi, sonra insana sorabilirim inşallah. Önce hayat koşulları farklı, hayat koşulları. Önce şuna bakalım, şahibimizin bilmiş olduğu, ana karnında hayat olur mu? Ana karnında olur mu? Olmazsa bir Orada yaşanmaz bir Yani bir bebek doğduğu gibi ana karnında yada hemen ölür. Yaşayan neden hayat olmazsa bu arada? Ama hayat var orada. Orada. Mevlam buyuruyor. Fii zulmâdin Üç içerisinde, karanlıkta, yani zarlar içerisinde, kapalı yerde, ana karnında e, çocuğa orada can hayat veriliyor. Dönünten sonra Allah buna dilerse ona hayat veriliyor. Bu arapça cenin deniyor. Yani organlar şekillenmiş, hayat sahibi olmuşsa Arapça Kur'an'da cenin deniyor. Tıbbi anlatımda fütüs denir bu tıbbi bu canlı varlık oluyor tabii şimdi. Ana karnındaki yavru yani insanın küçüldüğümüz bir kopyası insan ama organları şekillenmiş, her şey belirlemiş, hayat sahibi olmuş, hayat vermiş kendisine. Bu ne yapıyor? Üç karanlık içerisinde yani zalar içerisinde. Torba eşleşti orada... ona kanı yaşıyor. Nasıl yaşıyor orada muhteremler? Çocuk orada gelişti mi... ...yan yatar, soluna yatar. Bir söz ya... ...yan yatıp yiyor derken böyle... ...oran benziyor. Soluna yan yatar orada böyle. Yanın düz yatay yatar ama... ...başı... ...vücuduna değer... ...ayakları toplamıştır... ...dizleri de karnına değer açıyorum ben. İki bir küm olmuştur... ...soluna yatar orada... ...ama camıdır, hayat sahibidir... ...orada yaşıyor. Peki... ...rızık ne yapıyor... ...ve hava ne yapıyor? Havası işebilirim orada. İşte... allah Teala Mevlamız... ...ki Aziz-i Kadir'dir muhteremler... ...onu gören, bilen Mevlam... ...Allah'ın koyduğu bir fıtri... ...karnın doğrultusuna bakınız. Oradaki ana karnındaki yavruya... ...rızkı da gidiyor... Oksijeni kişinin gidiyor. Onu alıyor da böyle şey. Nasıl alıyor ama? Bizim gibi ağız böyle gazlarını almıyor. Bizim gibi solunum sistemiyle oksijini almıyor ama. Allah onu farklı yaratıyor. O da Orada çocuğun ağzıyla çalışmıyor. Nerede işiyor işte böyle? Ağzıyla çalışmıyor. Ağzıyla çalışmıyor. Göbeğinden bir kordon vardır. Zaten çok doğdu mu göbeği kesilip bağlanır. İşte her şey oradan gidiyor. Annesinin dolaşım sistemi, kan sistemi yani dolaşım sistemi şu oradan bağlanır. Bir pratında bir doku vardır. Onun varsa oraya bağlanır. Annesi gıdaları alır, Ağzına çiğinler, yutar, midesi sindir, bazen sindirir, kana şekli kan olur. Çocuğa bunu olur. Çocuğa bu hazır kan olarak gider. Mesela dünyaya gelen yavruya annesi bağırsağı verdiği gibi Verdiği muhtemeler demek ki burada ne oluyor burada annesi bunu yiyor, sindiriyor kan oluyor Çocuğu bu kanlara hazır gidiyor gıda diye ya böyle. Hava ne oluyor yine annesinin kanında olan oksijen oksijen atar damar için gidiyor oraya ana kanadan oksijen o oksijen çocuğu oksijenlere gidiyor şu oksijeni alıyor gıda alıyor orada bak. Avcılar çalışmış böylece. Doğan oraya kan sistemi o sistemine. Oksijen gidiyor böyle. Onu alıyoruz bu şekilde. Yine çocuğun karbondioksit gazı da aynı yolda geri veriliyor. Temizlenir. Tabi orada tuvalete gerek kalmıyor. İşte kan olduğu için, süzülmüş bir gıda olduğu için orada dışkıya gerek kalmıyor oranda. Yani oradaki çölü canlıdır. Yani normal bir insandır. İnsan bir şeklindedir. Her o kadar tamamdır kendisinin. Şu farkla ki akciğerli ah çalışmaz ve dışkılamaz. Başlatılır şartla konuşuyordum böyle. Hayat sahibidir. Demek ki bizim yaşadığımızın hayatın dışında baş hayat daha var. Olabiliyor. Ne zaman olabiliyor? Allah-u Teala dilerse onu Allah el Bir de inşallah, tabi örnek çok daha, bir de inşallah denizlerden, yani boğuldan örnek vereceğim. Denizde hayat var mı? Tabi yok derdim bizler. Yani bir insan denize düştü mü, ne yapar? Belki çırpınır, boğulur, ölü gider. Yani bizlere göre, insana göre denizde hayat yok. Yaşanmaz orada. Ama yaşanıyor. Yani denizde hayat var, Orada canlı da var denizlere bak. Demek ki daha başka her koşulları var. Onu Allah edeyim bu şekilde. Balıklarda solungaç derler. Hem ağzı yani başında böyle kırmızı oluyor. Böyle. O taze içler kırmızı belli oluyor. Solungaç derler bunlara. Balık ne yapar muhteremler? Balık su da tatlı su olsun dini suyu olsun. Balık suyu ağzıyla alır. Su ilk de asya alırım böyle. Al suyu alır, aldığı su hemen solunum göce gider Solungaçta ne olur? Solungaçta bakınız, suda erimiş oksijen vardır, suda da oksijen vardır. Oksijen var suda, erimiş halde ama. İşte bu balığın solunum erimiş olan oksijeni balık alır, onu iç dolaş, kan dolaşımına verir, suyu dışarı atıyor eğer balık biraz su almasın ağzıyla yaşayamaz. Nasıl bizler sürekli havayı soğumaya mecburysak balıkların balıklarını ne yaparlar? ondan su ağzını açarlar su alırlar. Su alırlar. Aldığı su solungacına gider. Yan başlandırır. Solungacına gider. Orada bu ok alınır. Ok alınır. Su pışkırtırır böyle balıkına. Ve püskürterek dışarı böyle Tatlı su baktığında su içmez, tatlı, onlar içmezler. Denizceği baktığında su da içerler bunlar. Nasıl içerler ama? Aldığı suyu ihtiyacı varsa, yine yani bu su, solungaçlarından tuzu süzülür baktığında. Tuzu süzülür, arıtılır, arıtılır. Balığa su tuzdurarak verilir. Yani insanlar deniz arka uğraşıyorlar ki yakın bir zamana kadar bilmiyorlar bunu böylece. Bakın balıklar kim bile kaç yüz bin seneler bu iş şey yapıyorlar balıklar benice. Deniz sütünü alır balık, son kaşımanı uzununda arıtılar balı işe böyle. Bir de balıkların hayatından, yemler benim dikan çiğti için inşallah yani aynı şeyi paylaşalım diye iki balık hayat örnek vereceğim. Biri son balığı yeri de balinalar hakkında. Nasıl hayat koşulları var? Çünkü biz hayat diye aklımıza bu dünya hayatı değil, aklımıza gelir. Yani aklımıza insan yaşadığı hayat koşulları aklımıza gelir. Ama bunun dışında daha farklı hayatlar var yani. Son balıkları göçü ve balıklar mıtırabilir. Yılan balığı bunun gibi de ben son balığını tabii ki ona örnek vereceğim. Son balığını. Son balığı denizde yaşan. Yalnız ırmaklarda, tatlı suda yumurtasından çıkar. Orada gelişince denizlere gider. Yani genelde ılıman denizlerde pek soğuk gelmez ki ılıman denizlerde okunusunda bu gelmeli. Sürü haline gezerler bunlar. Çok da yani obur diyorlar denir buna şeyde balık aleminde yani çok durmadan yerler bunlar bu balıklar son balıklar. Bunlar denizde yaşarken olgunlaştıktan sonra bunlar ne yaparlar? Yumurtlamak üzere hangi nehirde o nehrin neresinde dünyaya gelmişse yumurtan çıkmışsa uzun bir yolculuğa çıkar. O doğduğu nehre gider. Orada bak yumurta muhteremler. Ama hayvanlar ne çekiyor? Bak muhteremler. Yani çok, yani ilgi bir şey geldi bana bu. Şimdi bu son balıkları genelde ilkbaharda bunlar yumurtalar, dişiler tabi. İlk bu yumurtalar. Bunlar böyle sürü halinde erkeği dişisi. Beraberce bunu yaparlar bunlar? Hangi nehre doğmuşsa oraya doğru giderler efendim. Uzun bir yolculuk denizde. Ondan sonra o nehre girerler. Tabi o nehirler denize dökülürken hızlı gelirler. Buna ne bunlar? Akıntının tersine. Bu defa zorunluyor bunlar. Akıntı deniz oraya geliyor bunlar. Bunlar nehre girme uğraşıyorlar. Akıntıyı böyle yararak zorlayarak nehre giderler. Bu son balıkları deniz yaşadığı için bunlar nehirlere tatlıca gülükleri anda bunların iştah kesilir mi? vakit. İç dağı bunların kesilir. Bunlar zayıflarlar. Çok yorulurlar. Hatta bazı çalınır böyle. 3-4 metrelik olur. Bunlar sıçırıp atarlar bile. Uçak gibi atarlar bunlara da böyle. Yani çok yorulurlar. aşırı yorulurlar. Bitkin bir hale gelirler. Zayıflarlar işgaları gider, gıda almazlar ama yola devam ederler, ederler. O gittiği nehrin neresinde dünyaya gelmişse oraya kadar bunlar giderler. Derler. Şimdi olacak orada, dişi balıklar kumsal, çakılı, sıvı olan yerlerde sıvan yerlerde çukur açıyor bak, açıyor bak balıklar. Bunlara kim yatıyor bunlar? Dişi balık ne yapıyorlar? Gittiğin nehirde, kumlu, çakılı yerde, sıvan yerinde dişi balıklar aşağılar Oraya bunlar yumurtlu yol, yumurtlarla diyorlar. Onlar çekilir, eki balıklar gelir, onun orasını spermle dövlerler onları. Buna dış döleme deniyor böyle. Dış dövmeyle dövlerler. Erkek son balıkları bunları döleyince bunun üzerine hep beraber ne yaparlar? Yubutu üzerini kumda örtelerler. Örteler bunlar. Örteler ama balıkların çoğu orada ölür ama. Büyük orada ölür böyle. Açlıktan, inşasızlıktan, bitkinlikten, bunların çoğurda ölürler. Ölürler. İşlerinde aslı sağ kalır ki bunlar da denizdeki bir akıntıya kapılıp Nehir zapkındaki kaplı bunlar tekrar gerisi geriye denize çıkabilirler bunlar. Ama bitki baygın bir halde. Bunlar deniz çıktıkları gibi hem buna tekrar bir can gelir. İşlen açılır bunları yine beslenirler. Tekrar giderler ama. Bir de balina balığın yaşamı koşa bak muhtemel. Balina balığı biliyorsunuz. Dünyadaki en büyük canlılar balinalar. Ne kadar büyük bunlar muhtemeler? Tabi boyar bunlar da en büyükleri bunların boyları 30 metreyi buluyor. Boyları. Ağırlığı 200 ton. 200 ton. Bir ölçü verelim. 60 tane fil işine suar bunun. Yani deniz işine, bu işine 60 tane fil suar. İnek olarak da ne yapar? Sığır olarak da 350 sığır içine sağ baktanlar Küçük bir ada bakınız. Yani balina balıkları, büyükleri bunlar. 200 ton ağırlığında 60 file eşit 350 de sığır eşit büyüklükte bir balıklar. Nereye yaşıyor bunlar Okyanuslarda ama en soğuk gelen kutubu yakın yerlerinde. Bunlar. Neden? Bunların diri altında yağ tabakası vardır. Ne kadar bunun kalınlığı? 45 santim. Ya tabakası vardır. Bu bayına balığı alize gelirse çatlar. Sıcaktan al Ne kadar okyanusa soğuk olsun, kutuplara doğru buz bu yerlerde onlar rahatlar da Rahatlar orada. Bir de bunların bir özelliği şu bak muhteremler. Bunlar da fiziksel olarak balık şeklinde bunlar. su üzerler. Yani bunlarda solunga çok bunlarda. Bunlar da akciğerleriyle solunum yaparlar. Bizim gibi akciğerleriyle yaparlar böyle. Bir balina balığı 15-20 dakika su içten durur, su üzerinden çıkar, nefes alır böyle. Yine suya dalar muhteremler. Bak, bu balık tekenisi de ama bunun sorungacı yok. Bunun abciğeri vardır. Bu avcı solunum yapar. 15 lima kusur içinde durur. Arada bir çıkar, nefes alır. Eğer gerektiği hallerde bir saattan sonra, sonra kalabiliyor ama. Biz kalamayız tabii mesela. Bir dakika duramayız. Onun bu özelliği var. Bir de bakın muhtelenler diğer balık türleri. Ne abi diğer balık türleri? Onlar yumurta suyu atarlar. Mesela yılan balığı da yılan balığı da ırmakta tatlı suyu yaşar. Yılan balığı da yumurta zamanı denize gider. Denizin dibine doğru iner. Denizi yumurta atar. Atar böyle Bu balina balıkları ise bunlara yumurta atmıyorlar. Bunlara doğuruyorlar. Doğruyorlar. Bak, bunlar memeli hayvanlar bunlar. Bu yavrusunu doğurur. Yani bunlar çiftleşirler bunlar. İç döneme dönüyor buna. Balinalar çiftleştiriyor. Çiftleştiriyor bunlar. E, gebe kalırlar. Bir yılda geçiyor bunların gebe müddetleri de. Ondan sonra bunlar yavrusun denize denizi doğururlar. Yavrusunun denizi doğururlar. Tabi memesi var. Sütü var. Ne yapacak? Denizde. E, okyanuslarda. Devlet arasında yavrusunun sütü verecek orada. Ne yapıyor zamanlar? Balinalar bağlayıp yan yatar. Böyle yan yatar. Sütünü fışkırtıyor bak sütünü böyle. da? Çünkü dalga itiyor bunları, dalgalar, dev dalgalar. Yapışmıyor bunu yavrusu, yavrusu bunun karşısına geçer, bana yan yatar, sütünü yavrusu azdır fışkırtır. Burada ilginç nokta şu mutana bakınız, Balina balığı denizde dalga arasında sütünün fışkırttığı hale yavrusuna buna hiç dursuyor, karışmamış ama, karışmamış. Tabi Yunus balda bu şekilde Yunus Bal, şey, Bal Kıramı. Yani onlar böyle yaparlar. Şimdi gelir inşallah insanın yaşaması zorun olan yer neresi şu alemde, evrende? İnsan yaşayabilir? Demek ki dünyamızın dışında başka gezegenlerde de yani bizim güneşimizin dışında hangi semal olursa olsun, demek ki semalarda da Şüphesiz burada görüyoruz, halkı sema bahdi, yani gökler yani böyle. Demek ki hangi kaçıncı gün olursa olsun, hangi gezin olursa olsun, demek ki her tarafta canlılar da var daha bala. Canlılar da var daha. Ama her kuşların farklı demek ki bala. Kuşlar farklı. Şimdi i̇nsana gelin inşallah, insan derdi yaşamaya mecburdur insan. Araf 24-25'ten ayetler başlıyor mu demeler? Sembilla, YouTube tutu, bal gibi adıp. Bu konuk geçmişti. Allah Adam'a emir verdi onlara inin bakalım çıkın cennetin in aşağı bakalım. Tabi ara arduşmalı birbirlerine. Şimdi şurası bize lazım. Ve lehun fil erdi müstakarrun ve meta'un ilahiyin. Bu ilk rahmet Adem Aleyhisselam'a Adem sen, tabi şeytan kılan, inin bakalım, çıkın cennetten, dünya inin bakalım, dünya gezegenine inin bakalım. Veleküm fil erdi. Sizin için o yerde, dünya gezegende var. Ne var? Müstakarrun, müstakarrun. İstikrarı isti mekandır, maksadır, mimin buna. Araşada isti mekandır. İstikrarı yeri. Yani dünyada insan yaşayacağı bir istikrarı vardı. dünya melam burada. Ve metaun ve nimetler, gıda da var. Dünyada insan yaşayacağı her koşulları var dünyada yani. Böyle. havası da var, toprağı da var, yaşayacakları var. Gıdası da var dünyada. Demek ki insan dünyada yaşayabilecek tarihden yaratılmış. Ama sürekli mi? Devamlı mı? Hayır. İlahiin melabiri. Belli bir zamana kadar. Demek ki Adem babamızın nesli olan bir insanlar. İnsan, i̇nsan, Adem olan insanlar bu dünyada bizim yaşayalımız için mümkün. Allahı bir yardım dünyaya yani oksijeni de, atmosferi de, suyu da, gıdası da mevcut dünyada böyle. Koşular tamam. Bu yaşayabiliriz. Ama dünyada insanlar için sürekli vatan olmayacak ama. Demek ki bir zaman gelecek, artık insan dünyada yaşayamaz olacak. O zaman gelecek vatanlar. Denizler kirlenecek, hava kirlenecek, kutuplar buza eriyecek. Denizler mağazamı taşacaklar şunu olacak, bunlar olacaklar. Çok şey olacak sadece. Yani açısı, dünyada zaman gelecek, doğal dengeler bozulacak, yaşam koşulları bozulacak. O zaman dünyada artık insanı yaşayan duruma gelecek. Ne zaman gelecek? Tabi Allah'ın son kitabı, son peygamberi vardır. Ve bunu göndermiştir. İşte son peygamberin peygamberi tanınmazsa, Allah'ın son kitabı yaşanmazsa, yaşanmazsa, arkadan başka peygamberde gelmeye işin olacak. İnsanlık sonunda gelecek mutlaramdır. Yani bugünkü bilim adamları, Hristiyan dünyası da keşf bu gerçek görebilseler mutlaramdır. Gitseler de e, İslamın sarılsalar da, kona sarılsalar inşallah. Biraz da insan dar afişse dünyadaysa derler. Kalem Eren bir şey vurdu devamıyla "Fihâ tahyevne." "Fiha o dünyada yaşayacaksınız." bakla. Burada "fiyar vadî fi bu ifadesi zarf işinleri buna. Yani belirli bir mekan, mahallemektir. Allah Teala biliyor fiha ancak o dünyada dünyada dışarı çıkma koşuluyla tahiyeye yaşayacaksınız. İnsanın hayat koşulları yani dünyada mevcut bu Ve fiha temutu ne yine o dünyada öleceksiniz melam bir İnsan dünyada ölecek. Ve minha tuhruju Yine sonunda mahşer için insan tekrar bu dünyadan kalbine çıkacak, mahşere gidecek. Der. Demek ki insanoğlu ancak ve ancak bu dünya gezegende yaşayabilir. Hayat koşanca bunun elverişidir. Allah'ın böyle yaratmıştır. Mevlam böyle buyuruyor. Bu ne kadardır? İlla hindin Mevlam buyuruyor. Belirli bir zamana kadar. İnsanlık yaratılış amacın dışına çıkınca, Allah egemer tanınmayınca, Kur'an yaşamayınca, e, tabii Allah ne yarattı insanları? E, amaç var muhtemelinde. İlahi irade var bunda. Vardı böylece. Demek ki dünyanın sonra gelecek. Yine Mevlam bizlere Taha suresinden ayet 55'te Bismillahirrahmanirrahim Minha halatnakum beraber Minha o topraktan yani dünya toprağını yarattık beraber İnsan yardışı demek ki dünyadaki topraktan. E nasıl o insan yarıdı topraktan? bir yer, toprak var şu anda. Yani. Hep toprakdı bu şekilde Nasıl yaratıldık? Tabii çok kısa özetleyeyim. Bizler dünyaya gelmeden önce şu kuru topraklarda yer altında topraklı bizlerde. Yani bugünkü ilmi deyimle elemet haldeydik. O yüzden deyimi şu bu böyle. Topraklıydık. Yani toprak maddeleri ilik maddeler bizler böyle. Bizi sürdüler, ektiler, biştiler, başlar bizim öncekiler. Topraklı bizler böyle. Sonra gökten yağmurlar yağdı. Su ne yapar muhtemelen? Suyun şu özelliği vardır ki su birçok şeyi çözümler. Yani eritir. İşte bizler toprak maddeleri iken üzerimize göklemelerden yağmur yağdırdı. Yağdırdı. Ne oldu? Çözümlendik. Eridik yani. Çözümlendik. Ve kuru toprak iken çamur haline dönüştük. Çamur Çamur oldu. Sonra Allah'ın izniyle muterinler bitki kökleri emdi biz onlara böyle, emdi bizi. onlar böyle, bir kökleri emdi biz böyle. Ne oldu? Bitkinin gövdesinde bizler kimasız işlemden geçtik, laboratuvar gibi oradan geçtik. Bu defa hücre dönüştük, hücre dönüştük. Bizler ne olduk? oldu? Kimiz konak oldu, lahan oldu. Elma oldu, portakol oldu, burada ekmek oldu. mu Hepimiz Bu aşamaya geçtik Sonra tabi bizi topladılar, pazarladı bizleri. Yani köley gibi sattı mıdır öyle? Aldı sey, satıcı bağırdı, elma var, portakal var diye. Kaşığı insan uçtuk işte Sonra ne oldu? Bunu tabi satın alındı bunlar. Aldı bunlar. Yiyenlerin Midesine bunlar sindirildi. Eritildi, sindirildi. Sonra bunun bedene yarayan kısmı mideden böyle ince başaklardan çekilip, çekim çekilip kana Bak Ne oldu şimdi? İnsanların bedeninde kana dönüştük. Postosil ne oldu? Dışarı atıldı. Topraktan insanın bedene kana geldik? Tabii kan bedenini dolaştı hücre olduk mu Üreme hücresine dönüştük. Erkekte kadında. Sperm oğum yumurta oldu bu şekilde. Sonra Allah Teala bizden o cefalar Allah Teala insan azat talep etmiş ne oldu? Allah Teala'nın dilediği anda teremler. Kur'an'da bir şey yok keş bu Allah'la böyle şey. Döveye atıldık. Orada döllendik muhterem bak. Döllendik orada böyle. Döllendik orada. Tabi bizi orada dölleyen Rabbim, Mevla muhterem Onun takdiri oluyor. Her şeyi gören Mevlam. Her gücü temelini yaptı? Orada biz az evi az ettiğim gibi ana kanada beslendik. Organımız gelişti. İnsan şeklinden dönüştük. Dönüştük. Derken dünyaya geldik. İşte Falan diyor. Binha halaknakum sizleri topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum. Siz tekrar toprağa iadeceğim, iade döneceğibilirim hep bunlar. İnsan ne yaşıyor şeyse muhtar, dünya tarda leşe. Dağ tepesine gitsin, uşağa binsin, insan ne abası yapsın? İnsan ölecek, insan tekrar toprağa dönüşecek. Yani insanın bedeni tekrar toprak olacak. Her şey heye dönüşüyor, asrına dönüşüyor. İnsan ne olacak? İnsan da sonunda çürüyecek. Yine insan toprak olacağız yine. Aynı madde dönüşe gelmiştir. Yeminah nuh cüküm arten ökhra oh, Sonra kıyamet tekrar mı oradayız bize çıkacak mı bakınız. Yani insan denen varlık muhtemelenler gerçekten çok aciz varlıklar derler. Elimize hiç ama bir etkimiz yok. Yani dünyaya gelmek elimizde miydi? Doğuldum bize? Hayır doğmadı muhtemelenler. işte kız mı erkek mi olacağız? Suralım muhtemelen. biz yaratan Mevlam yarattı bizleri. Dünyaya gönderdi. Efendim ben ölmek yaşamak istiyorum. Yaşamak yaşayamıyorum. Der. Yine bir de inşallah Abel Suresine muhtemelen bir ay okuyayım inşallah. Bir iki ayet-i kerime. Ayet 18-22. Bu da abimiz soru bizlere. Min ey yeşeynek halakah Allah Teala insanı neden yarattı? Min nutfah. Nutfeden. Bu topra kısmını aşan, bu herkesin gördüğü bir olay bu. Nutfeden. Yani Allah insanı yaratıyor? Spermden yaratıyor. Halakahu fe halaka Allah kulunu o sperm yaratıyor. Yani eğer şu dünyada muhteremler, dünya hayatında İnsanlar toptan yaratılsaydı Bir de sekre Rabbim keriminde içten mahşerde Allah insan insan yaratacak. Yaşaydı. bunu zor zordu muhteremler. Yani insanı insan yaratılır mı? Bir kadının karnında insan yaratılır mı? Bunu akıl almaz bu şekilde. Ama görüyoruz. Allah'ın koruydu düzen bu muhterem bakan böyle. Düzen bu böyle şey. Allah'ın bir Hura geli muhteremler. 2. Dünya Savaşı'nda bir Alman generali yaralanmış, Almanya'ya getirilmiş, hastaneye yatırılmış. Doktor diyor ki Alman generallerle generallerin diyorlar ya savaş diyorlar, yavaş gidiyor. Yani Alman orduları diyorlar daha hızlı savaşsın. Bak eşkilen diyorlar işte İskender şunlar bu örnek diyorlar. O dönemde de atlan diyorlar. Dünyasını etmişler Bugün bak orduumuza diyorlar, hava kuvvetleri var, tanklar var, şunlar, bunlar var. Savaş niye daha hızlanamıyor savaş? Yani bunu bir nevi kınıyorlar generali böyle. Başarısızsın diye. Ondan şey Caffir Muhteremler. İlk insanlar kaç ayda doğuydu ana karnından diyor. İlk insanlar dokuz ayda. Bugün yani dokuz ayda. Bak bundan On bir yıl önce diyor, ilk hayatta insanlar diyor, dokuya doğuyordu Bugün de doğum evleri var, hastaneler var, her imkanlara var. Neye bu doğum hızını zorlayabiliyorsunuz Ya alacağım hadi. Allah'ın kududu kuralları mı var falanlar? Allah'ın kududu kuralları. Merhaba soruyor, min işi yeni Allah eserine yarattı. Min nutfe bir min, min beğeniye. Allah kulu işte sipen bir damızla yaratıyor böyle i̇şte. Allah bunu yaratıyor, var ediyor Allah tabunu. Allah'ın takdir. Nedir? Şekillendirme. Organların şekillenmesi muhtemeldir. Yani gerçekten çok Allah'ın kudret azametine insan burada kuvve olması gerekiyor muhtemelen. Vardır. Aynı tür hücreler ne yapıyor? dokuda getiriyor ana karnında. Aynı hücreler, Dokudandan birleşip organlar medene geliyor. Aynı tür böyle. Organın sisine medene geliyor böyle. Ve beden şekilleniyor. Sümme Allah yesereh. Allah'sa kuluk, Allah-u Teala yolu koğulaştırıyor. Onu oradan çıkarıyor bu dönemler. Çıkarıyor böyle. Az evvel dedim, ana karnındaki cenin, yani organa şekillenmiş canlı olan bebek ana karnında genelde sol yatıyor. Başı büyük, göğsüne yapıştık, dizleri kanı yapıştık, iki büyüktü mübarece. Başı yukarıda mı, ayaklar aşağıda. Bakın Mevlam yürüyor, fümme sebiyle yessereh. Allah'sa yolu kolaylaştırıyor. İşte bugün bilim adamları buna bir çözüm var bunu canım bulamıyor muhtemelen bu doğu, doğum hattı gelen yavru. Yavru evet. ne yapıyor muhterem orada böyle? Eğer orada yavru bir şey yapmadan yasa çıkamaz oradan. Ters devam, ters Ters böyle. Ters. Çocuğun doğumu geldi mi çocuk bu sefer dönüyor. Başı aşağı geliyor muhtemelen böyle. Düzeniyor böyle. Evet. Yani çocuğun başının sağa elmesi, sola elmesi... Hep bunlar bugün birinde biliniyorlar. İnceliyor bunlar. Ama oradaki bebek bunları nasıl bilinçli yapıyor... Buna bir çözüm bulamıyoruz. Cevapısi kalan sorular bunlarda böyle işte. bir şey. Ya peki nasıl oluyor? Allah buna tabi işte. Aldığını kulaştırır bu temelden. Sume ematehu fe akbar. <gülüyor> Allah sonra ne yapıyor lan bu insanı dünyaya getiriyor. Ömrü ezelde belirlenmiş. Rızkı belirlenmiş bu Her şey belirlenmiş. Kulun nesi var? O güzel Allah kuluk etmek, seyciye kapanmak, Allah diyen gerekiyor Velam Allah diye bunu öldürecek. Fi akbere ve kablo konacak mutlaka. konacak Neden? Eğer insanı aldatarak kablo koydurulmazsa ili idi. Ne olur insanlar dışta kalsılar tabi beden çürümeye başlıyor ve kokuşma başmut yani çok kötü bir koku yayılıyor etrafına. Beden yani çürüyor, çürüyor. Bunu Rabim kullanan gizli ot der. Biraz alınıyor böyle çürüyor böyle. O nasıl me derizsen Rabim ne çıkarıyor Şimdi demek ki adı cemaatimiz artık hem gösteriyor ki dünyamızın dışında da başka gecelerde de hayat var mı Yalnız onu hak koşu nasıl bunu bilemiyoruz. O canlı katlarından onların da şeklini bilemiyoruz. Yani dört ayak mı, iki ayak mı, sürüngel mi, e, insan şeklinde mi, akıllı mı, bilinçli mi? Bilemiyoruz bunları muhtemelen ben. Yalnız Allah bize bunu bildiriyor, bildiriyor. Göklerde de, yani diğer gecelerde canlı varlıklar var. Bitki dışında ama, bitki dışında hareket eden, yürüyen, altlayan, zıplayan demek ki canlı varlıklar var var muhteremler. Yalnız tabi bunların şekillerini bilemiyoruz. Akıl miniş onu bunlara da. Koşuları bilemiyoruz. Yalnız insanı orada yaşayamayacağı bu kesin muhterem. Ve elhamdülillah. İnsan dünyada yaratılacak. İnsan dünyada yaşayacak. İnsan dünyada ölecek, çürüyecek. Bir kişi buradan kalacak muhteremler. Lillahirrahmanirrahim. Fatiha.